Radyoda Altın Saatler programına dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Elman Çantekin, Muzaffer Tunca ve Ben Gurhanertür birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu programı her zaman olduğu gibi bir gün önce Salı günü kaydediyoruz. Siz yarın yani 17 Ağustos Çarşamba günü saat üç dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40. elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr'nin açıkradyo ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Kemal Ünlü arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim programın başında da belirttiğim gibi bugün 17 Ağustos'tan bir gün öncesindeyiz ve bu programı da 17 Ağustos'un 23. yıl dönümünü e, anmak amacıyla gerçekleştireceğiz. Elvan Muzaffer, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk merhaba. Evet, e, maalesef e, Nuray Hocamız katılamıyor, onun e, biraz e, rahatsızlığı var. E, belki Argun daha sonraki bir dakikada programımıza katılacak. Evet 17 Ağustos o paradan 23 yıl geçti ve bu 23 yıl öncesine giderek bilgilerimizi tazelemekte fayda olduğunu düşünüyorum. 17 Ağustos 1999 saat 03.01'de 00 merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi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 Resmi rakamlara göre depremde 18.373 kişi hayatını kaybetti, 48.901 kişi de yaralandı. Ancak bölge halkı can kaybının çok daha yüksek olduğu konusunda resmi olmayan kaynaklar can kaybının 40 bin civarında olduğunu belirtiyor. İzmit gövdesinin güneyinde bulunan Gölcük, Derimendere ve Karamürsel gibi bazı yerlerde sahile yakın kısımların depremle birlikte deniz sularının altında kalması, can kaybı ve hasar tespitine zorlaştıran en önemli unsur olarak gösteriliyor. Ki Ağustos ayı nedeniyle bu bölgelerde birçok Türkiye'nin birçok bölgesinden de insanların gidip tatil yaptıklarında göz önünde bulundurursak. Gerçekten 18 rakamın üstünde bir can kaybının olduğunu belirtmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Depremin etkilediği İstanbul'un Avcılar ilçesinde ise 976 kişi yaşamını bitirdi ki depremin merkezine de oldukça uzak bir bölgede olmasına rağmen. Avcılar depremin merkez üstüne 100 kilometrelik uzaklıkta. Ama 3.000'den fazla yapı ağır hasar gördü, 50 yapı tamamen yıkıldı, 30.000 yapı az ve orta hasara uğradı. Deprem özellikle Marmara bölgesindeki yaşamı kelimenin tam anlamıyla felç etti ve bu uzun bir dönem aldı. Petrol rafinelleri, petrokimya tesisleri, metal tesisleri, otomotiv, kağıt, plastik fabrikaları, ham madde tesisleri ve diğerleri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 Biliyorsunuz hemen depremin arkasından Tüpraş'ta bir yangın çıktı. Aksadı'daki kimyasal sızıntılıkta oldu. Tüpraş'ta çıkan yangın günlerce devam etti. Yurt dışından getirilen yangın söndürme uzmanları tarafından zor zorluklar e, yangın söndürüldü. Aksa fabrikasında nitril tanklarında hasar meydana gelince 6.500 ton e, e, kimyasal Atık sızıntısı yaşandı ve bölgedeki bu kimyasal sızıntının insan hayatını tehdit edici boyutlara ulaşması nedeniyle bölgedeki 8.5 kilometre yarıçaplı alan oluk kuvvetlerince de boşaltıldı. Ekonomik etkilerine bakarsak biraz önce de 20 milyar dolar büyüklüğünde bir hasara, hasara neden olduğunu belirtmiştim. Bu konuda biraz daha detay vermekte fayda var. Farklı kurumların yaptığı hesaplamalara göre depremin ekonomik maliyeti 12 ila 20 milyar dolar arasında değişiyor. Bu maliyeti devlet planlama teşkilatı 15 ila 19 milyar dolar. Dünya Bankası da 12 ila 17 milyar dolar. Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği yani TÜSİAD ise 17 milyar dolar olarak hesaplıyor. Depremin ardından özellikle yeniden yapılanma çalışmaları nedeniyle dış kaynak ihtiyacı artarken sanayi bölgesinde bir süre üretim faaliyetlerine ara verilmesi de ekonominin küçülmesine neden oldu. Bazı araştırmalar 99 depreminin yarattığı etkinin 2001'deki ekonomik krizin çıkmasında en etkili neden olduğunu belirtiyor. Ülke sanayisinin merkezi konumundaki bölgelerdeki deprem, ülke ekonomisine telafi edilmesi güç sonuçlara yol açtı. Daha önce de belirttiğim gibi petrol rafineleri, petrokimya tesisleri, metal tesisleri, otomotiv, kağıt, plastik fabrikaları, madde tesisleri ve diğerleri üretimi durdurmak zorunda kaldı. Peş peşe yaşanan depremler nedeniyle uzun bir süre sağlık, eğitim ve belediye hizmetlerinde de önemli aksaklıklar ortaya çıktı. Yani kısa e, dedim ama e, biraz da uzun bir özet oldu. Tabii ki e, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra gerçekleşen olaylar konusunda da e, birçok e, bilgiyi vermek mümkün. Belki programımızın iler, ilerleyen dakikalarında onlara da değiniriz ama e, böyle bir genel çerçeve yarattı bu 7.4 büyüklüğündeki deprem. Evet buradan hareketle hemen ben Muzaffer'e söz vermek istiyorum. Çünkü Muzaffer o dönemde de sen etkin görevlerdeydin bildiğim kadarıyla ve yine İzmir'deydin. Sen nasıl bir değerlendirme yapmak istersin 17 Ağustos depremi konusunda? Ee, o sırada ben inşaatmenin sırası genel başkanı yardımcısıydım. Ee, Tabi İzmir'de de görevlerim vardı. Hep birlikte olay yerine gittik. Orada e, bizim İzmir'de yaptığımız e, deprem senaryosu çalışmasının canlı bir örneğini gördük. Yani Birçok kişi inanmıyordu e, sokaklarda e, insanların e, trafiği düzenleme e, inisiyatifini kendi ellerine almasını ama orada biliyorsunuz belki anımsayacaksınız e, Gördük'te e, gençler e, öyle lüzumsuz e, geliş gidişleri önlemek için ellerinde sopalar e, arabaları engelliyordu kente girmesini e, diğer bir noktada hırsızlık konutuydu örneğin o da çarpıcıydı e, çok sayıda hırsızlık olayı oldu kimse bunu da bekleniyordu bir de haberleşmedeki aksaklıklar ortaya çıktı belki yine anımsayacaksınız depremde avcılar işte biraz evvel sen de söyledin avcılar çok şiddetli etkilendi ama herkes başka tarafta daha doğrusu avcıları merkez zannetti ama merkez orası değildi ertesi sabah bu Anlaşıldı. E, haberleşme ağları e, eksikliğinden oldu bu. E, esas e, depremin merkezine merkez işte Gölcük e, Sakarya vesaire oralara yoğunlaşacak yerde avcılara gidildi. Çünkü avcılar saptamak kolaydı. E, burada da e, amatör telsizciler çok önemli bir oraya. Onların önemi ortaya çıktı. Ee, Aziz Bey aramızda olsaydı bunları anlatırdı. Ee, gerçekten orada e, haberleşmenin ana unsuru oldular. Çok başarılı bir e, amatörce de olsa e, çok başarılı bir çalışma gösterdiler. Ee, diğer bir konuda dediğim gibi yangınlardı. Yangınlara karşı hazırlık azdı. Özellikle rafinerideki yangın ki sonradan ben e, gittim. Büyük bir talibat yaptıydı. Hem Avukeriliği açısından. Şöyle de bir nokta vardı. İzmir İtfaiyesi o sırada çok gelişmişti. Ve İzmir İtfaiyesi'nin 2 kilometrelik hortumları sayesinde denizden su çekerek yangına müdahale edildi. O da ilginçti o zaman içinde. Demek ki bir hazırlık yeterince yoktu beklenmiyordu. Bütün bunlar bize şunu gösterdi. E, deprem öncesi yapılacak hazırlıkların e, ve düzeltmelerin ne kadar önemli olduğunu, planlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. E, bir de belki Evan birazdan bahseder. E, mahalle birimlerinin ki işin e, canlıcı noktası bana göre yani muhtarlıkların giderek e, ne kadar önemli olduğunu ortaya serdi çünkü e, insanlar e, birden neye uğradıklarını şaşırdılar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, bir hazırlıkları yoktu. Ayrıca işte gene bu süreç içinde e, daha sonra uygulanan kardeş şehirler, kardeş mahalleler kavramları e, gelişti. E, yani şimdi bakın e, avcılarda yıkım oluyor, orada ne kadar. Hazırlıklı olsanız da e, o müdahale elemanları da etkileniyor bundan. Dolayısıyla e, daha az etkilenmesi, ne bileyim, Beykoz'dan buraya e, bir yardım gelmesi lazım. Aynı şekilde kentler arasında e, dayanışma olması lazım. Bu da zannederim depremin öğrettiği bir şeydi. Şimdi bu e, bir ölçüde var. Mesela sağlık kuruluşları içinde, sağlık kuruluşları... Arasında böyle bir e, bağlantı, e, bir e, alışveriş, bilgi alışverişi, insan alışverişi e, kurgusu var. Ama hepsinin ötesinde tabi bunların eşgüdümü çok önem kazandığı görüldü. E, Eşgüdüm eksikliği e, birçok noktada e, büyük sıkıntılar yarattı. Yani, e, herkes bir noktaya gidiyor. Ee, ne yapacağını bilinmiyor. Birçok iş makinesi gidiyor ee, ama e, e, orada öyle bir iş yapamadan sadece kuru kalabalık oluşturuyordu. Ee, bu da zannederim e, ilerki dönemlerde daha e, eşkülümü sağlayacak bir modele dönüştü. Tam mahasıyla hala sağlanmış olsa da işte AFAD'ın bunu üstlenmiş olması... Ve Afad'ın bir koordinatör rol oynuyor olması e, ileriye yönelik çalışmalarda etkinetler burada gene yerel yönetimlerle Afad arasında valilik arasındaki uyuşmazlık vesaire devam ediyor ama e, bir merkezi eşbütün merkezi e, önemli e, sonuçlar doğuruyor e, deprem sonrası yani bu arada sağlık hizmetleri bir bakıma eğitim gördü. Özellikle bizim daha önce hiç bilmediğimiz triyaj denilen, yani seçme yaralıları seçme noktalarında bir deney yaşandı, deneyim yaşandı. Bu da diğer depremler daha sonraki depremlerde önemli bir rol oldu. Aynı şekilde bu büyük depremin ardından bir takım teknolojik ilerlemeler sağlandı. Ee, daha önce bu noktada hazırlıklar vardı ama e, herkes e, tam manasıyla e, bunu yerine getirmiyordu. Ben biliyorum. Örneğin e, Boğaz Köprüsünde e, kayıt alınamadı. Yani çünkü hazırlık e, hazırlanıyordu. <gülüyor> e, yani galiba biraz da yavaştan gittiği için. E, kayıtlar yetersiz kaldı. Daha sonra e, bunlar büyük ölçüde e, kamdeni üzerinden, afat üzerinden giderildiğini düşünüyorum bunların. E, bu da e, bizim e, 17 Ağustos depreminden sonra e, gördüğümüz e, ve düzeltmeye çalıştığımız e, olguların e, arasında yer aldı. Bu arada ben bir şey de söylemek istiyorum. Ekonomik e, Sıkıntılar, ekonomik e, problem deyince deprem sonrası sadece e, büyük fabrikaların vesaire e, çalışamaması, aksaması değil özellikle esnafın sıkıntıları da bence önemlidir. Rol oynuyor büyük depremlerden sonra onlar e, çalışamaz hale geliyor e, bakkaldı, e, küçük mağazalardı, küçük işletmelerde e, bütün bunlar ya elemanlarını yitiriyorlar ya da e, işlemez binaları e, içinde bulundukları binalar e, talip olduğu için e, faaliyetlerini sürdüremiyorlar. Bu da ekonomi üzerinde büyük bir e, olumsuz etki yapıyor. E, bunu da e, dikkate almak lazım. Ve bir sigortasından yani sigorta ödemesinden e, diğer e, ödemelerine kadar alışverişe kadar, piyasayı canlandırmasına kadar büyük sıkıntı yaratıyor. Bunları da hesaba katmak lazım. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlar. Hemen iki soru sormak istiyorum Muzaffer. Evet, Konuşmanın doğru. içinde İzmir deprem senaryosundan bahsetmiştin. Onun yılını tekrar hatırlatalım. İkincisi de İzmir itfaiyesinin İstanbul'daki çalışmasından bahsettin, değil mi? Yani özellikle İzmir İzmir'e evet. Evet, <gülüyor> evet. İzmir, İzmir e, evet. evet şöyle e, biz e, inşaat mühendis odası e, başkanlığına yönetiminde diyelim, Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Residansı ile yani adalarında Profesör Mustafa Erdik, e, Nuray Aydınoğlu, e, Aykut Barca, e, Ahmet Şikara gibi isimlerin de olduğu bir ekiple atelihamsal İzmir için bir deprem master planı çalışması başlamıştık 96 yılında. O zaman başkan Burhan Öz faturaydı. O da destekledi bu çalışmayı ve o dönemde bütün özellikle resmi kuruluşların katıldığı bir çalışma oldu bu. Yani polisinden sağlık hastanelere, e, meslek odalarına, e, diğer e, odalara kadar, e, ticaret odası vesaire bu çalışmaya katıldılar. Ve bu 96'daki çalışma çok ilginçtir. E, 99 Temmuz'unda bitti, tamamlandı ve biz e, deprem senaryosu hazırlayıp yayınladık. Fakat o zaman kimse inanmadı buna. Ya böyle şeyler olur mu? Bu kadar kargaşa çıkar mı? İşte İzmir için tabii bu çalışma yapılmıştı. E, fakat ne yazık ki e, ya şu sonraki bu felaket İstanbul'da görülen yaşanan Marmara depremi e, bunların ne kadar yani bizim e, deprem senaryosunda sözünü ettiğimiz etkilerin sonuçların e, ne kadar önemli olduğunu e, ve orada uygulanacak e, acil planın ne kadar önemli olduğunu ortaya serdi. Hatta birçok kişi ya nereden bildiniz nereden biliyordunuz? Dedi daha sonra ve tekrar bir ilgi oldu bizim yaptığımız toplantılara bu deprem senaryosuyla ilgili çok kalabalık yani binlerce kişinin katıldığı neredeyse toplantılar yaptık. Okullarda eğitim verdik. Bu arada akadem Profesör Ahmet Eşikkaray'ı da anmak lazım. Onun verdiği eğitim toplantıları büyük ilgi çekiyordu. Biz bir yandan da teknik çalışmaları sürdürdük. Ee, yani bu tabi çok e, iyi bir ders bir hazırlıktı ve daha sonra e, yürümes de yani bütün mesele tabi kalıcı olması işin maalesef olamıyor e, bir kurumsallaşama var e, bütün bu çalışmalar e, unutulabiliyor da e, mesela ben e, bu çalışmalardan daha sonra birkaç yıl sonra e, Vali yardımcısı vardı İzmir'de. Böyle bir çalışma başlattı. O çalışmaya katılan birçok kurum sanki sıfırdan e, oluyormuş gibi raporlama yapmaya başladılar. E, demek ki bir e, kalıcı olmama yani yapılanların kenara atılması, kurumsallaşmaması olgusu da var. Bu da çok önemli. Yani Belediye de böyle e, valilikte de böyle diğer kurumlarda da böyle. E, bu da tabii işin e, üzücü bir yanı. İşlerin birbirini tamamlarcasına ilerlemesi de, ilerlemesini engelliyor. Ee, sonra, açıkçası İzmir depreminde de yaşadık 2020'deki. Ee, nasıl yaşadık? Ee, soruyorlar nedir? Evet, ben dikkatle izledim. Ee, İzmir deprem senaryosuna katılan hocalara, işte Nuray Hoca'ya, Nuray Dınolun'a, Mustafa Erdi'ye vesaire sormuyorlardı. Gidiyorlar ilgisiz, eee, hiç çalışma yapmamış Ahmet Ercan gibi. E, kişilere hep sordular. E, onlarla konuştular. Oysa biraz e, bilgisayarda açıp internete girselerdi orada Mustafa Erdev, Nureddin Özmen ve diğerlerinin atölyansal e, nasıl çalıştığını, bu konudaki bilgilerini e, Ortaya e, dökebilirlerdi. E, maalesef işte bu kurumsallaşmama e, önemli bir olgu. İzmir İtfaiyesi'ne gelince o dönem İzmir İtfaiyesi Hollanda e, İtfaiyesi bir çalışma içindeydi. Ve gerçekten e, bana göre Türkiye'nin e, hem alet hem de eğitim bakımından en e, ileri e, kurum itfaiyesiydi. Bir takım daha sonra bu alt yapımıyla kendisi İzmir itfaiyesi eğitim vermeye başladı. Sanederim şimdi de devam ediyor. Bir merkezleri var Toros bölgesinde İzmir'in orada gerek okullara gerekse benim çok önemsediğim sanayi kuruluşlarına özellikle tehlikeli madde içeren sanayi kuruluşlarına eğitim veriyorlar. E, bu da e, önemli bir atılım. E, İzmir e, bunu ilk defa işte e, 99'daki Marmara Bekir'inle yaşadı. Hemen ilk günden e, o zamanki başkanımız e, Ahmet Pristina e, ekibiyle birlikte itfaiye e, ve sağlık ekibini de yanına alarak e, hemen ertesi gün e, bölgeye gitti. Ve az önce de dediğim gibi Rafinerinin yangının söndürülmesinde İzmir İtfaiyesi'nin rolü çok önemli oldu. Bunu hep ben uyguladım. Şimdi de arttırdattım. Evet. evet o zaman önümüzdeki programlardan birinde de bu İzmir İtfaiyesi'ndeki e, yenilenme eğitimler konusunda e, bilgili e, birisini e, davet edip bir program yapmamız yararlı olur. Diye düşünüyor. Evet, evet, evet. evet. Şimdi hemen e, Elvan'dan rica edelim. Elvan sen e, 17 Ağustos depreminde neredeydin? Ne oldu? Ve ondan sonrasına ilişkinde görüşlerini alalım. Evet. E, şimdi ben ilk önce e, sen e, demin o ilk özeti verirken e, birkaç defa tekrar ettin. Hep biliyorsunuz diye. E, şimdi şöyle düşünürsek 23 sene geçtiğini. Esasında önemli bir e, popülasyon Türkiye'de artık bilmiyor. E, Farkı bunun olur. farkında olmamız lazım. Bu çok önemli bir şey. Ben üniversitede ders verirken de mesela oradaki öğrenciler e, çoğunluğu hatta hemen hemen hepsi diyeyim e, depremden sonra e, dünyaya gelmişler. Onlar e, hani depremin iz, e, Kocaeli depreminin e, ve e, Kasım depremlerinin çok yoğun şekilde konuşulduğu dönemlerde belki de bebeklik çocukluk çağlarındaydılar. Hatırlamıyorlar. Yani oturup da başlangıçtan de depremin e, ciddi olarak anlatılması e, niye önemli olduğunun üzerinde e, vurgu yapılması ihtiyacı hissediyorsun. Çünkü gerçekten artık o e, yeni jenerasyon e, bu e, bilgilerden yok. O yüzden e, ben Önemli bir süre yani bu 17 Ağustos depreminin anma törenlerinde hani şu oldu bu oldu filan şeklindeki konuşmalardan zaman zaman rahatsız oluyordum açıkçası. Yani bunu tekrar etmenin ne şey var esas önümüze bakalım ne yapmamız gerektiğini konuşalım filan diye bir yaklaşımım vardı. Ama artık son senelerde evet bunların yeniden konuşulması gerektiğini hiç e, hafızaların tazelenmesi yahut da bilmeyenlerin de bu konuda e, bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O anlamda senin yaptığın özet önemliydi. Hakikaten e, 17 Ağustos depremi arkasından arkasından e, Düzce'deki Kasım depremi. E, Türkiye tarihinde büyük depremler hatta dünya tarihinde de önemli depremler. ve Bir ülkenin e, en azından ciddi bir süre... E, Şeyini, gidişatını değiştiren depremdir. yani yanlış hatırlamıyorsam 99'dan sonra Türkiye ekonomisi %6.1 küçüldü ve senin de söylediğin gibi işte 2001 krizi filan hep e, uzmanlar tarafından bu depremin de önemli rol oynadığı krizler olarak değerlendirildi bu birinci konu. İkinci konuya baktığımızda, hani ben o zaman deprem olduğunda İstanbul'daydım ve tamamıyla ayrı bir sektörde çalışıyordum. Depremden sonra, bir de 2000, 2001 krizi sırasında konuyla ilgilenmeye başladım ve şe de bölgede çeşitli projelerde çalışarak bu işin içerisine girdim ve o noktada e, gözlemlediklerim şuydu ve hala aynı şeyleri e, söylemek e, mümkün. E, deprem sonrasındaki müdahale çalışmaları birazcık el yordamıyla yapılmıştı. Yani o zamana kadar hakikaten Türkiye'de e, afet müdahalesi ile ilgili olarak çok e, yetersiz diye tanımlanabileceğimiz bir altyapı vardı ve bu altyapı e, çok fedakârca e, ve belli noktalarda büyük başarılar göstererek çalıştı ama e, şey analiz edersek görüyoruz ki çok hakikaten el yordamıyla e, afet biliminin bir noktada e, bilim olarak değerlendirirsek afet biliminin e, temel şeylerinden, e, nasyonlarından biraz yoksun olarak e, faaliyet gösterdi. E, ve tabii ki ilk aşamada karşımıza şey çıktı yani bu hakikaten bu büyük güç nedir? Deprem olayı nedir? Ve uzun süreler hatta takip eden yıllarda devam etti bu. Önce deprem tartıştık. Bu deprem ne oldu? Ne oldu? Daha sonra ne olacak? İşte İstanbul depremi gündeme geldi. bu Tektonik hareketler şunlar bunlar yer bilimcilerinin gerçekten toplumu belki de Overdose diyebileceğimiz fazlaca e, bilgilendirdiği bir süreç yaşadık. İkinci e, gene deprem takip eden dönemle ilgili olarak söyleyeceğim şeyler e, müdahaledeki yaşanan zorluklar hazırlık aşamasının önemini çok ön plana çıkarttı ve e, ağırlıklı olarak biz bu hazırlık aşamasına e, yöneldik. Ve bunu e, ne yazık ki e, hani hemen hemen her kurulur bu şey e, kamu kurumları da olabilir e, bir takım sivil toplum kuruluşları da olabilir hatta özel sektör de olabilir kendi başına bir şeyler bu konuda e, tedbirler almaya bir şekilde yatırımlar yapmaya başladı ve burada böyle kaotik bir şey var e, durumu var ve bu durum e, uzun senelerde devam etti mesela Türkiye afet afet müdahale planının 10 küsur yıl sonra Hazırlanmış olması bile bence ilginç bir olaydır. Ya bu kadar büyük bir afet yaşıyorsunuz, bu kadar büyük bir yıkım yaşıyorsunuz ve hakikaten bir uyarıcı olarak e, genelde toplumda e, kabul de görüyor olay. Ama e, onun üzerinden 10 on sürü yıl geçince ancak bir Türkiye Afet müdahale planı ortaya çıkıyor. E, bu vesaire ilginç bir olay. Bir türlü biraz önce Muzaffer Bey'in de söylediği gibi hani bir şeylerin kurumsallaşması, bir şeylerin koordine edilmesi konusunda hep bir gecikme bir önemli oranda da başarısızlık söz konusu oldu. Bu afete hazırlık çok ön plana çıktı ve işte gerek e, ekipman, gerek eğitim, gerek işte o konudaki e, kurumsal yapının geliştirmesi çabalarıyla e, Türkiye e, bir noktada e, hani afet hazırlık konusunda e, ciddi bir kapasite sahibi olduğunu e, söyler hale geldi değil Ama e, ileriki afetler gösterdi ki esasında yani değişik, her afet kendine özgü bir takım hazırlıklar istiyor. Her e, afetin e, ihtiyaçları, müdahale anlamında ihtiyaçları farklı. Şimdi onlarla uğraşıyoruz. Yani işte e, orman yangınları çıktı, e, işte havadan müdahale dedik. Havadan müdahale e, bir şekilde sağlanmaya başladı. İşte Gece de havadan müdahale olaya geldi filan. Yani e, bu hazırlık üzerine yoğunlaştık ça ihtiyaçlarında e, çeşitlendiğini ve arttığını görüyoruz ama o konuda e, hani ciddi olarak yol aldığını söylemek mümkün ama ondan sonrası e, üçüncü aşama olarak e, şeyde afet depremi takip eden dönemde ya yani, afet yönetimi gündeme geldi dedik ki yani bu e, afetler e, özellikle deprem böyle bir noktaya gelebiliyor ki e, hani bu Sadece hani olsun da biz müdahale edelim olmayacak? Bu, bu şeyin riskin azaltılması lazım. İşte o zaman e, ilk defa Türkiye'de bu afet riskinin azaltılması, daha bütünleşik afet yönetimi dediğimiz kavram ortaya çıkmaya başladı. Bu tartışılmaya başladı. E, ama bu e, afete müdahalenin tartışılması ya yani afete müdahale kapasitesini geliştirmesi kadar kolay bir şey değil. Çünkü çok sektörlü, çok aktörlü ve karmaşık bir olay ve ne yazık ki bir takım çıkarlara dokunuyor, bir takım politik karar mekanizmalarının çok ciddi olarak o şeye hayata geçirilmesine ihtiyaç duyuyor ve orada açıkçası sınıfta kaldık. Belki de programın ikinci bölümde onlara bakmak lazım ama şöyle bir şey yapayım e, toparlayayım. Yani 99 deprem üzerinden 23 yıl geçmiş. Artık depremi e, hatırlayan e, popülasyonun e, oranı çok yükselmiş vaziyette ve biz e, ama hala e, işte bu e, bütünleşik afet yönetimi nasıl olmalı? Bu riskler nasıl azaltılmalı? E, deprem dışındaki afetlerin e, işte, etkisini daha fazla duyduğumuzdan bunlarla nasıl mücadele edilmedi burada riskler nasıl azaltılmalı hep bunları tartışmaya devam ediyoruz ve de bu tartışmalar ne yazık ki çok da ayakları yere basmıyor çözümler çok kolay üretilemiyor bilinen çözümler hayatta geçirilemiyor o noktadayız Bu da işin açıkçası rahatsızıcı tarafı Evet, bel son derece önemli ve önümüzdeki haftalarda da 17 Ağustos'la ilgili konularımızı devam ettireceğiz ve bir sonraki hafta konuğumuz Sibel Asna olacak. Özellikle de kendisiyle afet iletişimi konusunu konuşmak istiyoruz, danışmak istiyoruz. Evet. Ee, gelecek hafta e, programımız Sibel Asna ile olacak. Şimdi e, bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim, ondan sonra programımıza devam edelim. Açık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün 17 Ağustos 1999 e, depreminin 23. yıl dönümü nedeniyle bir anma programı yapıyoruz. Evet başlangıçta 99'da gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin bilgileri vermiştik. Ondan sonra da konuyu devam ettirmiştik. Şimdi bu ikinci bölümde de bu arada neler oldu neler olmadı üzerine biraz sohbet edeceğiz kendi aramızda. Tabii bu programda Nuray Aydınoğlu hocamızın olmaması, diğer arkadaşlarımızın olmaması çok önemli bir eksiklik. Çünkü onların da e, birçok tecrübesi var, birçok çalışmanın içinde bulundular. Önümüzdeki programlarda tekrar onlarla birlikte konuyu ele alacağımızı <gülüyor> belirtmek isterim. Şimdi efendim 20, 21 Mart 2000 e, tarihinde son derece önemli bir Konsey kuruldu, Ulusal Deprem Konseyi. E, fakat 2007 yılında e, yine bir e, başbakanlığın e, genelgesiyle lav, lav edildi. E, 20 bilim insanından oluşan bu konseyin kuruluş amacı depreme karşı alınacak önlemleri bilimsel olarak tespit etmek, bu konuda kamuoyunu bildirme, bilgilendirmek ve depremle alakalı bilgi kirliliğini önleyerek vatandaşların korku ve endişeye düşmelerini engellemek idi. Ee, konseyin lahmet edilmesinin genelgede açıklanan sebepleri ise sadece belli bir tarihe veya döneme mahsus olarak yayınlanması nedeniyle artık uygulama alanının kalmaması, güncelliğini yitirmesi. E bu da son derece komik bir e, gerekçe görüldüğü gibi. Bunun dışında önemli bazı... E, çalışmalar yapıldı. Özellikle yapı denetimi hakkında kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Fakat ondan sonra orasından denildi, burasından denildi. Yapı denetimi hala Türkiye'de çok ciddi bir problem olarak devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yeniden bu meselenin ele alınmasının yararlı olduğunu düşünüyoruz. Ben şahsen birçok programda e, tekrarladım ama e, Türkiye'de e, iki önemli e, kuruluş gerçekleşti. Birincisi DASK'ın kuruluşu 587 sayılı zorunlu deprem sigortası hakkında kanun hükmünde kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren zorunlu deprem sigortası sistemi uygulamaya kondu. Ve e, bu o, hala faaliyette olan bir kuruluş. Son derece küçük bir örgütlenme ama Türkiye'deki sigorta şirketleri kanalıyla yürütülen bir çalışma. Ancak ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama İstanbul'da hala bir buçuk milyon konutun das sigortasını yaptırmamış olduğu bilgisi dün medyada paylaşıldı. Bunu da bir kenara not etmekte. Gür Güran bu noktada bir şey söylemek lazım. Yani DASK'ı halkın benimsemesi e, mümkün oldu mu? E, bence hayır. Yani DASK bugün yapılıyor. Tamam e, penetrasyon dedikleri hani e, poliçeyi üretme anlamında e, belli noktalara gelindi ama bunun nedeni işte bir takım zorunluluk, yasal zorunluluklar Evet. E, ne bileyim işte elektrik bağlatmak istiyorsan DASK istiyor, e, doğalgaz bağlatmak istiyorsan DASK'ın olması lazım, tapu işlemi yapacaksan DASK'ın olması lazım. Bunları ortadan kaldırdığın anda yani halkın bilinçli olarak ya arkadaş bu afet risklerinin, ya burada tabii ki depremden bahsediyoruz, deprem riskinin e, azaltılması konusunda benim için önemli araçlardan bir tanesi bunun sigortalanmasıdır diye düşündüğünü ben zannetmiyorum. Yani burada evet. Dask yaptıranların yüzde 50'sinden çok daha yüksek bir oranının sadece bunun bir mevzuat açısından bir zorunluluk haline getirilmesi olduğunu düşünüyorum ki bu da vahim bir durum biraz önce söylediğim şey yani hala bu bilincin ortaya çıkmamış olmasını gösteriyor bence orada DASK'la yaptığımız konuşmalarda hep biliyorsunuz şeyi loyalty yani sigortanın yenilenmesi konusunu ben soru olarak sorarım çünkü önemlidir o ve maalesef yani işte yasal zorunluluklar geçtikten sonra elektriğini suyunu bağlattık, satış işlemlerini yaptıktan sonra insanlar ikinci defa prim şeyi sigortayı yenilemiyor bazıları. Yani evet. bu da bir gerçek. Bu arada bu arada onunla ilgili geçen gün bir takım sayılar çıktı. Ee, gene de İstanbul en fazla galiba %61 civarı yapı öyle iddia ediyor. İzmir'de %59 ikinci İzmir gaska enerji bakımından. Ee, tabii Anadolu da çok düşük. Ben e, şuna inanıyorum yani düşük olmasının bir nedeni de e, devlet sonra zaten gidiyor konut yapıyor. Yani bakmıyor ki dasklı değil. E, gidiyor yeniden konut yapınca herkes şunu düşünüyor. E, zaten devlet gelip Tokio aracılığa veya başka türlü e, yıkılan e, ya hasar gören konutları yapıyor. E, o zaman ben ne diye e, sigorta ettireyim diye düşünüyor. Burada da bir e, kritik e, durum var. E, bir de bana göre DASK'ın daha önce de tartışmıştık. DASK yasasının e, da elden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle e, bir apartman tipi büyük konutlarda e, bütün apartmanın e, yapılması e, gerekir. Öyle bir düzeltme yapmak gerekir diye düşünüyorum. Tek tek yapılınca da işte son izleri depreminde gördük. Bayağı para dağıttı e, DASK. E, hasar gören binalara. Ama ne oldu? O paraları tek tek e, daire sahipleri aldılar ve ne yaptılar? Harcadılar. E, başka yerler harcadılar. O binanın yeniden yapılması yani güçlendirilmesi konusunda e, bir destek olmadı DASK bu anlamda. Bunu da bir e, Buna da bir değinmek istedim biraz konusu açılmışken. Evet çok teşekkürler ee, ve e, ikinci bahsetmek istediğim kurum da İstanbul Proje Koordinasyon Birimi ve bu e, birim İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kısaltılmış adıyla İSMEP'i devreye aldı. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi altında İstanbul ilinin deprem riskini önleme çalışmalarını yönetmek amacıyla 2006 yılından itibaren faaliyet göstermeye başladı ve birkaç bileşende çalışmalar yürüttü. Bunun en başında da güçlendirme çalışmaları geliyor. Okul, hastane kamu binalarının ya yıkılıp yeniden yapılması veya da eğer koşullar uygunsa güçlendirilmesine dönük çalışmalar, yeniden yapım çalışmaları, kültürel mirasın korunabilmesi e, açısından tarihi binaların e, güçlendirilmesi ve e, sosyal rehberlik çalış, e, çalışmaları, a, acil durum haberleşme sistemlerinin iyileştirilmesi gibi çalışmaları çok dar bir ekiple ama esas olarak da e, ihalelere çıkar, e, çıkarak yürüttü aslında İstanbul açısından bu iki şeyin kurumun ve tabii ki Dask Türkiye çapında Türkiye çapında olmasının son derece yararlı etkilerini gördük. Sizler de belirttiniz ama hala Dask'ın ülke çapında yaygınlaşması konusunda ciddi sorunlar var. Aslında zamanımız yeterli olsaydı. Yapılmış olan bilimsel çalışmalara çıkmış olan e, raporlara da değinmek e, isterdik e, ama şunu e, hemen belirtmek isterim İstanbul için Deprem Master Planı başta olmak üzere ki 2013 pardon 2003 yılında yayınlanmış olan bir rapordur e, son derece kapsamlıdır ve e, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi olmak üzere dört üniversitenin ortak çalışmasıyla e, çıkmış olan bir e, rapordur. Bu rapor e, halen tozlu raklarda diğer raporların yanında beklemektedir. Belki bu olumlu çalışmalara ilişkin olarak Muzaffer senin vermek istediğin örnekler olabilir. Onları alalım lütfen. E, ben yapılması gereken bir çalışma olarak tatbikatlar yapıyorum. Anmak istiyorum biliyorsunuz Japonya'da ve depreme maruz birçok ülkede bu yapılıyor bu çalışmalar özellikle Japonya'da çok sık yapılıyor bütün halk katılıyor bizde ise yetersiz halka İzmir'de dört kez bu çalışma yapıldı ikisinde valilikle Büyükşehir Belediye İtfaiyesi birlikte tasarladılar ee, bu arada askeri birlikler de, yani oradaki e, arama kurtarma ekipleri de katıldı. E, Petkin'in e, bir birliği var böyle, hala var mı bilmiyorum. Onlar katıldılar. Okulları da dahil ederek e, iki kere bir tanesi konak meydanında, bir tanesi karşıya kadar bir açık alanda olmak üzere e, başarılı bir uygulama yapıldı. Daha sonra da AFAD bu işi üstlendi. ve AFAD, Tüm İzmir'deki sahasında bir deprem tatbikatı yapıldı ve vali de katıldı. Asıl önemli olan da o. Yani şimdi bu tatbikatlar yapılıyor ama esas sorunlar, yani vali, büyükşehir, belediye başkanı vesaire bu tatbikatlara katılmıyorlar. Oysa onların da bu tatbikatları izleyip oradan ders alması lazım. Yetkililerin katılması lazım. Meslek odalarının tepsilerinin tepsileri değil, bence başkanlarının e, katılması lazım. E, bu tatbikatlar e, yararlı oluyor. Bunlar halka yaymak lazım. E, özellikle muhtarlık düzeyinde e, bunlar e, önemli olabilir. E, yapıldığı zaman da e, önemli oluyor. E, bu e, bilinci yaymada belki ileride bunu diğer toplantıda, e, programlarımızda konuşacağız. Ee, bu bilinci yaymada muhtarlıkların o düzeyde, mahalle düzeyinde yapılan çalışmaların önemi büyük. Ee, bunu bir anımsatmak istiyorum. Bu, İzmir'de, İstanbul'da yapılmadı zannediyorum tatbikat değil. Ee, yok yapıldı de... ama daha daha dar kapsamda birkaç tane tatbikat yapıldı İstanbul'da. Evet. Yani Gönüllülerin de, de katıldığı, AFAD'ın hmm. ve askeri birliklerinde katıldığı evet. tatbikatlar yapıldı. Ama söylediğiniz gibi onun daha sık ve daha geniş kitlelere ulaşacak şekilde yapılması lazım. Bazıları gerçekten iyi tatbikatlar karşı bazıları tamamıyla şova yönelik olduğunu evet. düşünüyor Tatbikatlar evet. oluyor. Gene orada kurumlar birbiri. <gülüyor> ee, yani esas <esasında, gülüyor> e, bilmiyorum zamanımız yok ama yani şöyle geriye doğru baktığımızda 1999'dan bu yana hani başta deprem olmak üzere genel olarak afetlerle ilgili olarak, yani bizim risklerimiz azaldı mı arttı mı bunu belki de biraz tartışmak lazım ama hani zaman kısıt nedeniyle fazla üzerinde duramayacağız. Ama şunu söylemek mümkün, yani başta deprem olmak üzere bir e, çeşitli e, tehlikelere karşı bizim kırılganlıklarımız az, e, azalmadı, arttı bu dönem içerisinde. Baktığınız evet. zaman yani kırılganlığı yaratan başka unsurlar da işte fakirlik, e, gelir dağılımındaki dengesizlik, e, plansız ve çarpık ranta dayalı e, hani, e, tırnak içinde planlama e, çalışmaları kentlerde, artan nüfus yoğunluğu bunlar hep böyle bir şekilde kırılganlıkları artıran şeyler. Risk algısı demin söyledim yani o bir türlü gelişemiyor. Kalitesiz bina stoğu Başından beri konuşuluyor. İşte çıkan bütün yasalar, yasal düzenlemelere karşın hala devam ediyor. Çevreye daha fazla zarar vermeye devam ediyoruz. O çevreye zarar verdiğimiz müddetçe kırılganlığımız artıyor. Afetleri, afet riskleri artıyor dolayısıyla. Bir şey var, yönetim sorunu var. Yönetim Yönetimde aşılamayan ya da geliştirilmeyen bir şekilde kalıtsal hale gelmiş olan problemler var. Tepeden inmeci bir yaklaşımımız var. Yani e, baktığınız zaman tamam AFAD kuruldu da AFAD koordinatör olacaktı birden bile şimdi sahada e, şey yapan e, faaliyet gösteren bir e, uygulayıcı kuruluş haline dönüştü. E, i̇şte afette mesela e, katılımcılık çok önemli. E, biz sadece işte arama kurtarma çalışmalarında gönüllüler katılıyor tamam. Afiyetle katılımcılığı bu, bu anlıyoruz. Oysa öyle değil. Bütün bu süreç içerisinde şeyin toplumun yerel düzeyde o da çok önemli. Yerel düzeyde katılımını sağlanması lazım. Bunlar bir türlü becerilemiyor. Ondan sonra işte, yani risk azaltma olayının tüm karar süreçlerinde ön plana çıkartmak gerekiyor. Bizde chat raporları bile artık gereksiz cevap raporuna gerek yok şey kararları çok sık çıkmaya başladı yani baktığınız zaman afet risklerini arttıracak olan kırılganlıklar ve afette maruz kalacak gerek insan gerek fiziksel şey tesisler açısından bu da şey maruziyet de arttı. Yani o yüzden hani afet riskleri bu geçtiğimiz 23 sene içerisinde azaldı mı başta deprem olmak üzere hayır bence azalmadı artmaya devam ediyor. Ee, o anlamda pek öyle şey e, e, iç açıcı bir tablo yok e, her ne kadar işte iyileşmeler filan olduysa da 23 yıldan bahsediyoruz az bir şey değil bu. E, çok önemli bir sürenin kaybedildiği düşüncesindeyim ben. E, olumsuz bakmak istemiyoruz ama e, yani durum bu. Evet. O zaman şöyle kısaca ben e, olumlu gördüğümüz e, birkaç konuyu e, özetlemek istiyorum. APAT'ın kuruluşu, e, Elvan Sen'in belirttiğin e, sorunlar da olmasına rağmen e, önemli, önemli bir e, oluşum. 2009 yılında kuruldu. DASK'ın 2000 yılında kurulmuş olması son derece olumlu. Deprem yönetmelikleri yenilendi bu arada. 2007 ve 2018 yıllarında deprem tehlike haritaları yenilendi 2018'de. Biraz önce bahsetmiş olduğum İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin kurulması ve İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi İSMEB'in devreye sokulması 2006 önemli bir gelişme. 2005'te biliyorsunuz İstanbul ve çevresindeki Köprü ve viyadüklerin güçlendirilmesi çalışması yapıldı. Ee, ama bunun yanında bir de hala yapılmayan ve hala büyük sorun olan e, konularımız var. Etkin bir yapı denetim sistemi oluşturulamadı. Hatta buna oluşturulmadı demek daha doğru. Çünkü e, nispeten daha iyi olan e, yapı denetim e, kanunu bile e, iyi dişledildi. Bir bu konuda... Çözüm depreme dayanıklı proje yapımı, proje denetimi ve şantiye denetimi ciddi bir sınav sistemiyle ehliyeti belgelendirilmiş yetkin mühendisler ve onların kuracağı firmalar tarafından yapılmalı ama böyle bir gelişme birçok rapor, raporda yer almasına rağmen sağlanamadı. Kentsel dönüşüme baktığımız zaman tam bir fiyasko oldu. 6.306 sayılı kentsel dönüşüm yasası amacından tamamen saptırılarak rant amaçlı bir uygulamaya dönüştü ve hiçbir şekilde amacına ulaşamadı. İktidar imar barışı denilen sistemi getirerek bu konuda nedenli samimliyetsiz olduğunu da ayrıca göstermiş oldu. Birçok rapordan bahsetmiştik. Çok kısaca özetlemek istiyorum. Yüzlerce rapor var ama İstanbul için deprem master planı, Ulusal Deprem Konseyi raporları, deprem şurası kararları, Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı, 10. Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu raporu. Bu arada değinmeden geçmemek lazım. Sayışlayın, özellikle deprem bölgelerindeki ve depremle ilgili çalışmalarla ilgili iki tane son derece önemli raporu oldu. E, yapılmayanlara baktığımız zaman merkezi ve yerel yönetimler düzeyinde koordineli bir deprem stratejisi halen hayata geçirilemedi. Bu konuda yönetmelikler olmasına rağmen. Bu arada İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 17 Ağustos ile ilgili olarak bir dizi etkinlik planladı. Bunları da kısaca özetlemek istiyorum. Depremin AFET'e dönüşmesini önleyebiliriz başlıklı bir deprem paneli sergi ve film gösterimi 17 Ağustos saat 19'da Etiler Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşecek. 18 Ağustos saat 18'de Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde ...depremi beklerken başlıklı bir söyleşi ve film gösterimi yapılacak. 15-19 Ağustos günleri arasında saat 10 ile 22 arasında Karaköy'de deprem sergisi ve broşür dağıtımı gerçekleşecek. İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Şubesi Karaköy Hizmet Binası önünde, fuaya katında... Kadıköy İskele Meydanı'nda da bir etkinlik var. Deprem sergisi ve broşür dağıtımı. O da 17-19 Ağustos 2022 saat 10 ile 19 arasında gerçekleşecek. Bakırköy'de de benzer bir etkinlik var. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda ve Silivri Deprem Sergisi ve Broşür Dağıtımı da Silivri sahilindeki Yaşar Keman Sergi Salonu'nda 17 Ağustos 10 ile 19 saatleri arasında gerçekleşiyor. Avcılar deprem broşür dağıtımı ise 17-18 Ağustos günlerinde 10 ile 19 saatleri arasında Marmara Caddesi'nde gerçekleşecek. E deyip hemen programımıza yani altın saatlere geçmek istiyorum. Bugün altın saatlerin 1166. programını gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. 13 Ekim 1999'da Altın Saatler programına başladık ve o gün bugündür yani 23 senedir bu programı sürdürüyoruz. Bu programın sürdürülmesinde Aykut Barka hocamızın son derece önemli bir etkisi vardır. Çünkü Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi'nin 18 Ağustos günü başlattık. 60 gün boyunca deprem ve deprem bölgeleriyle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştık. O döneme ilişkin yayınlarımızı arada sırada yayınlıyoruz, duyuruyoruz. Yine o dönemde çok destek veren Tınas Titiz'i de anmak istiyorum. Kendisine Tekrar e, teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Uzun ömür, sağlıklı bir ömür e, diliyorum. Evet arkadaşlar geldiğimiz e, noktada bugünkü programı e, burada e, kapatalım. E, gelecek hafta yine 17 Ağustosla ilgili programlara devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Evet, güzel. Evet. Dileklerimiz umarım yere gelir, yerine gelir. Evet, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.